Kardeşimizin de hacı mebrur olsun. Allah kabul etsin. Bizlere de orada dualar etti. Rabbim duasını kabul etsin. Haçtan sonraki amellerini de güzel etsin. Kardeşlerim dersten önce bir duyuru daha yapalım. Bundan sonra kış şeyine giriyoruz. Derslerimiz saat sekiz buçukta inşallah. Sekiz buçukta başlarız. Hani geç gelse bile insanlar ikinciye alışırlar. Çünkü kışın evlere dönme zorlaşıyor. İş de erken çıkıldığı için tam sekiz buçukta başlayalım inşallah. Ve sohbet günleri, salı günleri, benim cuma günleri de artık Harun hocam. Bilginiz olsun. Değiştik. Bilginiz olsun. Bugün sohbetimiz geçen hafta biliyorsunuz Müddessir suresiydi. Bugünkü hangisiydi? Müzenmül. Bugünkü suremiz Muzemmil. Muzemmil suresi. Allah Azze ve Celle bana anlatma. Hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin kardeşlerim. Allah razı olsun. Ben niye cimrilik yapacağım size? Sure, Kur'an-ı Kerim'in 73. suresi ve 20 ayetten müteşekkil ve Mekki surelerdendir. Yani yine tevhidi surelerdendir. Ve kardeşlerim Kalem suresinde hemen sonra yine sureden bir tanesi nazil olmuştur. Peki Allah razı olsun. Yok var. Allah razı olsun. Allah sana aleyhi 10, 11 ve 20. ayetleri Medine'de inmiştir. Diğerleri ise Mekki'dir. Ama tamamen özelliği Mekki surelerden bir suredir. Tekrar hatırlatalım. Medeni ve Mekki diye sureler ne yapılmıştır? Ayrılmıştır. Bunların belli özellikleri vardır. Mekki sureler nedir? Genelde tevhid ve şirki anlatır. Yani ilmi hali dediğimiz bilgiler çok azdır. Çok çok azdır. Ve tamamen insanları Allah'ın birliğine ona ibadette şirksiz ibadet etmeye ne yapar? İnsanları davet eder. Kardeşlerim sure ismini vasfeden, Allah Resulü'nü vasfeden, ey örtüsüne bürünen manasındaki müzemmil kelimesinden almıştır. Sure ana konusu Allah Resulü'nün hayatıdır. Ve bu sureyle İslam'a davette yeni bir safa açılmıştır. Allahu Teala Resuluna artık ne diyor? Uyku vakti bitti. Ne başladı? Artık zorluk var. Davet var. Kalk. Artık hazırlığını ne yap? Hem ruhi hem de maddi olarak hazırlığını ne yap, yap diyor. Geçen hafta da bir usulün üzerinde durmaya çalıştım. Dikkat ettiyseniz itibar lafsı Umumiliği nedir? Sebebin hususiliğine değil. Şimdi bu sure, geçen haftaki sure, nedir? Nesk değil. Peygamber aleyhisselama da has değil. Ne dedik? Ey Resul, ey kul. Yani resulun yerine ne giriyor? Kul giriyor. Yani umuma çıkarabilmemiz için. Öyleyse ey Müslümanlar, uykudan bir kalkın. Yani Artık şu gevşekliği bir ne yapın bırakın kendinizi ruhen bir ne yapın çeki düzen verin ve sure devam ediyor elbisesine bürünen diyor kalk kalk sonra namaz kıl ve burada gecenin ibadetten geçirilmesi gerektiğine Allah Azze ve Celle ne yapıyor işaret ediyor sahbenin hayatına baktığımızda kardeşlerim gündüz harp meydanında oruçlu gecede gece namaz kılamaz. Allah Resulüne bakıyorsunuz Ali Sülatiyev Sallallahu Aleyhi ve Selam'a gece namaz kılmakta neyi şişiyor? Ne Ayakları şişen. Bugünkü ümmetse uyumaktan gözleri şişen bir ümmet haline gelmiş. Mesela sahabeler toplanıp gelip Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın gece ibadetlerinden nafilelerinden sorulduklarında Ayşe annemiz onlara ne diyor? Siz diyor hiç Müzemin Suresini okumadınız mı? Hatta gidenler de hep hafız, hatta bir tanesi ise ümmete Kur'an öğreten birisi. O günkü diyor, hayatımda utandığım gibi hiçbir şeyden ne yapmadım? Utanmadım diyor. Hiç aklıma gelmedi diyor. Yani Müzzemmin Suresi aynı zamanda müminin ibadetlerinde de, nafile ibadetlerinde nasıl tavır takınacağını anlatan Surelerden bir tanesi. Surenin yine bunun dışında ana başlıklarından birisi davet yapan bir insanın çok zorluklarla karşı karşıya kalacağını bunlara karşı sabretmesi gerektiğini göğüs germesi gerektiğini kafirlerin önde gelenlere Allah Azze ve Celle'nin kendisinin yeteceğini sen onları aldırma diyerek gelecek Firavun'u örnek veriyor. Musa ile Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderdiklerinde o ne yaptı? Despotluk yaptı. Ama Allah onlara ne yaptı? gitti Yani sen onlara ne yapma? Hiç kafanı ne yapma? Takma diyor. Ve daha sonra inkarcılara karşı takınılması gereken tavrı zikrediyor. Yani kafirlerin ve müşriklerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu, akıbetlerinin çok kötü olduğunu anlatıyor. Yalnız burada şuna değinmek istiyorum kardeşler. Müzzemmil Suresi bize çok çok önemli dersler veren surelerden bir tanesi. Yani dersin dışında da defalarca okuyup buranın ahkamının ne olduğunu eğer ben anlatamadıysam anlamaya çalışmanızı hasreten rica ediyorum. Çünkü bir Müslümanın İslam'ı kabul ettikten sonra başına birçok bela ve musibet gelecektir. Ancak ameli zayıf olanı şeytan avlar, bunu bilesiniz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yalnızlık sevdirildi. Neden sevdirildi? Hiç düşündünüz mü? Hı? Davetçi her zaman yalnız kalır. Hakkı anlatan insanlara herkes düşmanlık yapar. Onun yanına gitmeye, gelmeye, beraber görünmeye dahi insanlar korkar. Ve davetçi insanlar ibadet sevdirildi, nafile ibadetler, yani farzın dışındaki. Neden? Çünkü nafile ibadetler farzlardan sonra Allah'a insanı daha çok yaklaştırır. Gören gözü, işiten kulağı, yürüyen aya, tutan eli mesabesinde olur insan. Ve daha güzel anlamaya başlar meseleleri. Ve ayeti kelimelere başkalarına baktığımız zaman ancak müminler diyor Allah'tan sabırla ve namazla yardım eder, beklerler diyor. Yani buna müminlerden başkasının gücü ne yapmaz? Yetmez diyor. Yani nafile ibadetler mümini her zaman ne yapar? Güçlendirir. Başa gelen bela, musibet, iftira artık taciz, hapis işkence ne olursa olsun bunlar Müslüman'ı ne yapar? Ayakta tutar. Çünkü Rabb'ına ne yapmıştır? Bunlarla bağlanmıştır. Evet. Sure, teheccüd namazını, Kur'an okumayı ve e, ibadetle geçirilmesi gerektiğini, gündüzün, kalabalık, yorucu, gecenin ise dinlenme ve ibadet olduğuyla devam ediyor. Evet. Birinci ayetten başlıyoruz. Ey örtünen Gecenin birazı hariç, geceleyin kalk ve gecenin yarısında kalk yahut yarısından biraz eksilt veya bunu artır, ağır ağır tertirle Kur'an okur. Evet kardeşlerim, buradan da anlaşılıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o an ne yapıyordu? Uyuyordu. Veya uyumak için üzerine bir örtü çekmişti. Allah Azze ve Celle ey örtüsüne görünen kalk diyerek hoş bir uslupla Allah Resulü'nün ne yapıyor? Ayağa kalkmaya. Kalk. Seni bekleyen bir görev var. Senin tarafından sıtlanmak üzere hazırlanan ağır yükün altına girmek için kalk. Çalışmak, yorulmak, sıkıntı çekmek, eziyetlere kalkın, kalk, ee, eziyetlere ee, katlanmak için ayağa kalk. Kalk, uyku ve istirahat zamanı geride kaldı. Artık kalk, görevini yerine getir. Bu sure aynı zamanda umum olarak bizlere uyuyan, davasında gevşek davranan, ihnazsız olan insanlara da nedir? Bir ihtardır. Düşünün, bugün kafirler birbirlerini de yeseler, kendi davalar için Tek vücut olabiliyorlar mı? Çünkü küfür tek millettir diyor. Müslümanlarsa davalarında sadık değiller. Neden? Çünkü bir gevşeklik var. Dünyayı sevip ölümde hoşlanmama var. Uyku ağır basıyor. Dünyalık meseleler ne yapıyor? Ağır basıyor. Bu da insanı ne yapıyor? Gevşetiyor. İşte Allah Azze ve Celle kalk. Kalk diyor. Kardeşlerim bu noktayla alakalı bir şey daha eklemek istiyorum. Mu'tezile biliyorsunuz akılcıdır ve hadisleri inkar eden insanlardır. <gülüyor> Onlara göre bu ayetle altı vakit namaz vardır. Mu'tezilerin bir kısmında biliyor musunuz? Altı vakit harzdır. Bu sene Mustafa Gül... Git... Mealciler'de. Bu ayeti getirerek gece namazının da ee, altıncı vakit olduğunu getirirler. Biz de onların önüne teravih namazını sallay veriz. Buna ne dersin? <gülüyor> Öyle halı verirler. Yani hadislerde onlar biliyorsunuz çok müşkil Bu ayet yani bu surenin inmesiyle altıncı bir vaktin olduğunu bunlar e, buradan yola çıkarak getirmişlerdir. Ama yanlış bir istimdatlardır. Evet. Allah Azze ve Celle gecenin bir kısmında veyahut bir kısmını eksilt diyor. Yani tamamını ibadetten ne yap? Geçirme. Şimdi burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir huyu var. Yatsı namazından sonra eğer hakikaten Allah için bir araya gelinmeyecekse mal konuşulmasından, oturulmasından, boşa vakit geçirmesinden ne yapardı? Suçlanmazdı şimdi düşünün yatsı kaçta altı buçukta ve en son vakti hangisi gecenin tam yarısı yani saat 12 civarı falan yatsı namazını kıldığında bir insan yatsa vücut dinlenir mi dinlenir kalkıp gece namazı kılar mı kılar sahurda acı kır, bir de sahur yapar mı Gündüzde nafile tutar mı yani bizler 24 saatimizi inanın Kur'an'a göre, sünnete göre ayarlasak vücudumuz hiç de bu kadar ne yapmaz, yorulmaz. yorulmaz. Ama maalesef uyku düzenimiz bizim İslam'a göre nedir değil. Böyle olunca da düzen ne yapıyor? Karışıyor. Mesela düşün sen yatarsan çocuğun ne yapar? O da yatacak. Ama sen yatmazsan o da yatmayacak ki bir de elektronik eşyaları, televizyonları, videoları düşünün. 12'ye, 1'e sabah namaza çağırsan da o çocuk ne yapmaz? Kalkmaz. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. İbadetle geçir diyor. Buradaki ibadetten kasıt da kardeşlerim gelen ayetin seyrine bakıp baktığımızda tertil üzerine ne yap? Kur'an oku. Yani aleyküm selam ağır ağır güzel düzgün kusursuz bir şekilde açık açık ne yap Kur'an oku yani biliyorsunuz gündüz vaktinde de gece vaktinde de eskiden İslam'ın ilk başlarında kırağı açıktandı kardeşler. <gülüyor> ama gündüz vaktine gelen e, namazlarda müşrikler ayetlerle alay edince birçok şeyler söyleyince Allah azze ve celle gündüz vakitleri yani öğleyle ve ikindiği hafi diğer namazlar yine cehri yapmıştır? Bırakmıştır. Biz de nafile ibadet dahi kılsak gece teheccüde kalktığımızda yine açıktan kendimiz duyacak kadar açık açık ağır ağır Kuran'ı ne yapmak okumak zorundayız. Yani sabahı kıldığımızda akşamı kıldığımızda yatsıyı kıldığımızda kılan arkadaş tek bile kılsa onun okuduğu ayeti ne yapacak? duyacağız Evet. Bu sünnettir ama maalesef bilinmeyen veyahut unutulan sünnetlerden bir tanesi. Tertür üzerine ve güzel bir şekilde ne yapma? Okuma. Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz indireceğiz. Yani Kur'an'ı edeceğiz. Biliyorsunuz kardeşlerim Şura suresinde inşallah ayetleri de işleyeceğiz ahkem hepsini seçtim. Ee, sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir? Bilmez. Biz sana öğrettik, sen de öğrendin. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fıtratı tertemiz. Yani vahiden haberi olmayan birisi ama buna rağmen Rabbine sırt dönen birisi yok. Ona günah işleyen veyahut İnsanları kandırma namına, malını alma namına hiç kesinlikle fıtratından fire veren birisi değil. Buna rağmen Allah Azze ve Celle ona ne yapıyor? Vahiy indiriyor. Sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmez. Vahiy çok ağırdır kardeşlerim. Hatta hoca efendiler sabah camide aşırı olarak okuyor ya Levenzellâ'dan. Hani biz o Kur'an'ı daha indirseydik ne olurdu? çapacı olurdu. Düşünün Allah Resulü ve Vesselam'a iniş, nuzul iniş şeylerine bakıyoruz. Onun en ağır şekli diyor. Böyle gelirdi ki diyor Allah Resulü artık çökerdi. Hatta birisinde devesi gadbanın üzerindeydi. Vahide deve çöktü diyor. Yani o kadar vahiy şiddetli geliyor ki ve Vesselam'dan koca koca damlalar ne yapıyor? Akmaya başlıyor. Kur'an bu kadar ahkamı nedir? İnişi de ahkamı da çok ağırdır ve Allah Azze ve Celle de biz senin üzerine ağır bir söz indireceğiz diyor yani vahyi indireceğini söylüyor. Evet Allah Resulü ve Vesselam gerçekten birçok şeylere dayanmış ve vahyi inerken de ağır şiddetli gelmesi de ona soğuk bir havada bile ter bastırmış ve yüzlerini ne yapmıştır ateş basmıştır. Evet. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı okumakla emrediyor ve ağır ağır okumayla Allah Resulü'nla ve dolayısıyla da bize de ne yapıyor? Mahiyetini düşünerek ağır ağır tertil üzerine ne yapın? Okuyun. Çünkü gece kalkışı hem daha etkili ve söz bakımında daha sağlamdır. Altıncı ayette. Biliyorsunuz kardeşlerim gündüz bir namaza durun, kalabalık bir ortamda, bir de gece namaza durun. Nasıl? Çok, çok çok, bir dair. Ses yok, seda yok, Rabbinle nesin? Bambaşasın. Evet, evet. Ama gündüz o kadar meşakkat var ki, kalabalık, gürültü, senin kafanda birçok şey var, meşguliyetler var, ama gece Allah Azze ve Celle bize ne yapıyor? Sevdiriyor. Bir de Ümmete ilk zaman gece namazı neydi? Farzdı. Allah Resulü'ne farziyeti devam etti. Bize ise nafile olarak ne yaptı? Kaldı. Dileyen. Dileyen kılar. Evet. Kişinin yatağından kalkarak ibadet ve itaat edeceği saatler olan gece saatleri gündüzden daha zor ve ağırdı. Çünkü gece uyku ve dinlenme zamanıdır. Ama bakın şimdi hadislere. Kişi diyor gece <gülüyor> uyandığında şeytan elbiseye ne yapar? Üç düğüm, atar. Üç düğüm atar. Bakın şimdi devam ediyor hadis. Hamd ettin. Biri gidiyor. Kalktın abdest aldın. İkinci gidiyor. İki rekat namaz kıldın. Üçüncü de gidiyor. Artık gecesinde ve gündüzünde şeytan ve avanları sana zarar veremiyor. Ama bak hadisin seyrine ama hamd etmek kolay bir şey Abdest almak hakikaten zor. Aldı. Bak demek ki namaz da zor gelecek insanlar var ki üçüncü burada da devreye giriyor. Yani ikinci gider sonra namaz kılınca ne yapıyor? Üçüncü devreden gidiyor. Veya İbn Ömer bir gün bir rüya görüyor, Ablasını anlatıyor Hafsa'ya. Çok etkileniyor. Rüyasında derin bir kuyu, o da kuyunun dibinde yukarıya bakıyor böyle. Orada kalmış. Başka bir şey yok. Ama çok etkileniyor. Hafız annemize söylüyor, ablacım diyor bunu Allah Resuluna bir söylesen. Hafızannemize Allah Resuluna aleyhissalatü vesselam'a rüyasını anlatınca, Abdullah ne iyi çocuk, bir de gece namazı olsa diyor. Yani rüya nerede? Şey nerede? Yani Abdullah namazını çok iyi kılan birisi ama gece namazına selam vermeyen birisi. Abdullah bir de gece namazı kılsa ve o günden sonra Abdullah ibn Ömer gece namazını kesinlikle ne yapmıyor? Terk etmiyor. Hatta biz İmam Malik muvattasından aklediyor kardeşlerim. Bir gün uyuyup kalıyor, kalkıyor bakıyor ki fecir çıkmış. Yalancı fecir çıkmış. O esnaf fecir zannediyor. Hemen bir rekat namaz kılıyor. Sahur yapıyor. Sonra bakıyor ki kapkaranlık. Ha, anlıyor ki yalancı fecir. Hemen bir daha kılarak onu ne yapıyor? İki yapıyor. Yani bir gecede iki vitir ne yapmaz? Olmaz diyor aleyhissalatü vesselam. Hani en azından bir rekatını kılayım diye bir kılıyor. Bakıyor ki yalancı fecil hemen onu ikiliyor ve on bira e kadar ne yapıyor? Devam ediyor. Bakın biz buradan öğreniyoruz. Yani kılıp yatınca vitri, hani bir gecede de iki vitir olmaz. Nasıl amel edeceğimizi burada görmesek ne yapamayız? Biz de orada ibadetten mahrum kalacaktık. İşte gece namazı o kadar önemli ki kardeşlerim sahabeler buna çok çok ne yapmışlar? Dikkat etmişler ve hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe Annem'in naklettiği rivayetlerde ayakları şişerdi. Diyor. Yani ayakları ne yapardı? Şişerdi. Bakın yakında iki, üç ay oldu değil mi? Ramazan ayında. Her gün gece namazı kıldık. Yani Ramazan'daki adı bunun neydi? Teravih. Ne kadar hoştu. Hem bir araya geliyorduk. Hem cemaattan kılıyorduk. Değil mi? İşte bu güzelliği Rabbim yıl boyunca yani ferden de olsa devam ettiren sanım kullardan eylesin bizi. Amin. Çünkü nafileler Allah'a insanı ne yapar? Yaklaştırır. Bakın şuraya Harun bir hadis yazmış. Üç şey müminin kalbine ne yapmaz? Ağır Birincisi Yapılan bir amelin Allah için olması hiçbir zaman insana ne yapmaz? Ağır gelmez. Tersini düşünün. Birilerine faydalı olmak için, birine yaranmak için ne ameller işleyen insanlar var? Gözüne girmek için. Müminse sadece ne zoruna gitmezmiş? Allah için, için yapmışlar. İkincisi, Başar. Müslümanların emirlerine nasihat etmek veyahut Müslümanlara nasihat etmek. Hiçbir zaman bir mümine ne yapmamalı? Ağır gelmemeli. Üçüncüsü de müminin kalbi asla cemaate devam etmekten kendine ağırlık ne yapmaz? Gelmez. Yani sohbete gelme Müslümanı birbirine görme müminin kalbine asla ne yapmazmış? Ağırlık vermez. Buna zaman vermez. Bunlar ne zaman oluşur? farzların yanında nafilelere dikkat ettiğinizde. Eğer sadece farzsa hayatınızda birçok gevşeklik göreceksiniz. Düşüncenizde, yaşantınızda, ticaretinizde ve evinizde. Evet. Allah bizlere hayır versin. Gece kalkışı hem daha etkili hem de söz bakımından daha sağlamdır diyor. Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır diyor Allah Azze ve Celle. Sekiz, Rabbinin adına ve bütün gönlünle ona yönel. Evet, artık kalktın, örtünden büründün, namaza durduğunda da Allah Azze ve Celle artık bütün, bütün her halinden ne yap? Allah'a yönel. Burada da kardeşlerim, tefsirde, hadislerde gelen, subhanallah, la ilahe illallah, Allahu Ekber demek, bu Buradaki ayetin e, beyanı manasında Allah'ı ululamak, namaz kılmak, Kur'an okumak, ilim öğretmek, Allah için öğüt verip yol vermek ve aleyhissalatü vesselamın gece ve gündüz bütün saatlerinde meşgul olduğu şeylerin hepsi tamamı buna e, girer ve ayette ne diyor? Tam anlamıyla ona yönelim. Ebu Davut'ta gelen rivayette muhakkak ki diyor benim de kalbim ne yapar? perdelenir. Muhakkak ki günde ben de en az yüz kere ne yaparım? Tövbe, istifar. tövbe istifarda bulunurum. Demek ki tam manasıyla yönelmeme tövbe istifara ne yapıyormuş? insanı? sevk etmeli. Doğunun da batının da Rabb'ı odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde yalnız onu vekil tut o senin Rabbin, bütün doğu ve batının Rabbı'dır. Alemlerin Rabbı'dır. Evet. Allah hepimize hayır versin. Bu ayeti de kardeşlerim. Burada Allah Azze ve Celle bir şeyler anlata anlata gelerek hemen rububiyetine ne yapıyor? Bir hatırlatma yapıyor. Alemde gerek parlayan, gerek sönen her şeyin, her hususta Rabb'i yöneticisi, terbiye edicisi, maliki, öldüreni, dirilteni ve kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gidelenin ancak Allah olduğunu ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ve tek olan Allah'a dayanma. Biliyorsunuz alemlerin Rabb'i tektir. Aleyküm al Eğer alemlerin Rabb'i tek olmasaydı yeryüzü ne olurdu? <gülüyor> Fesada uğrardı. Olur. Çünkü yaratıcı tek olmazsa e nasıl ki yeryüzünde ihtiraslar var. Hoş geldiniz. İnsanların birbirine karşı e, ben önde gideceğim ben önde gideceğim yarışı varsa e, ilahlar da çok olursa ne olur? Savaşlar olur. Hatta ilahların çok olduğunu anlatabilmek için Yahudiler devamlı filmler çevirirler. Neydi o? Mitant mı? Tanrıların savaşı, ha, Tanrılar savaşı ha, Tanrılar. şu savaşı, bu savaşı e, bunlar nedir? Hep küfürdür. Bunlar insanların sırf beynini yıkama, kafalarına teşmiş ve şüphe atmak için yapılan hem görsel hem de zihinsel e, tahrifatlar yapıyor. Ama Allah Azze ve Celle her fırsatta Rablılığını, tek olduğunu, rızkı verenin kendisi olduğunu gökten rahmeti indiren yeri sizin için bir döşek ve yerden birçok yemişler çıkararak sizleri besleyen kendisinin olduğunu ne yapıyor? Her fırsatta söylüyor. Ve devam eden ayette kardeşlerim artık müşrikler ve cehennemden bahseden bir yol. Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ne yap? Ayrıl. Evet yani o yalancı, beyinsizlerin, senin hakkında uydurdukları o şairdir, o mecnundur, bunlardan artık ne yap? Sıyrır. Yani inanan bir Müslüman, artık inancını, dinini ne yapacak? İshar edecek. Arkadaşları eğer din düşmanıysa, ise, gayrimüslimse, onlardan artık ne yapacak? Sıyrılmaya başlayacak. Bu akidenin insana, getirdiği şeylerdir. Zaten sen yaşarsan, sen ayrılmasan bile onlar senden ne yapar? Ayrılmaya başlar. Ve onlardan güzellikle ayrılır. Yani ben dinim için senden bunu sınırı koyuyorum. Yani bunu o ne yapacak? Bilecek. Nefsani değil. Sadece dinin için. Çünkü dini ishar etme, açıktan gösterme, kafiri kafir Müslümanı Müslüman görme Dinin emirlerindendir kardeşlerim. Bu sure, bu noktada, bu çizgide bunu Müslüman'dan ne yapıyor? istiyor. Ee, üç çeşit insan vardı değil mi? İnananlar? Münafıklar. Kafirler. Şimdi şu ikisi tamam. Bunlar mı? Şu? O en alt tabaka. İki sürü arasında koçu arıyor. Koçunu arıyor ya, yani. Bir orada bir orada. işte. Allah bizi müminlerden emezsin. Ve onların sözlerine de ne yap? Sabret. Demek ki insan onlardan ayrıldığında başa birçok bela ve musibetler ne yapıyor? Geliyor. Mesela Musab bin Ümeyr'in hayatını çok okudunuz Yani bir gün eski bir şey giymiyor ayakkabı, eski elbise haçlıksız gezmiyor Kokunun en güzeli, ayakkabının en güzeli, elbisenin en iyisi var. Musab iman ediyor. Ailesi ne diyor? Biz bunun parasını keselim, harçlığını keselim. Bu, o yaşantıya ne yapamaz? Dayanamaz diyor. Öyle musun? Ne düşünüyorlar? Hem de en sevdiklerine. Olmuyor. Annesini çok seviyor. Annesi gidiyor güneşin alnına oturuyor. Ölüm orucuna başlıyor. Musab ne diyor? Ey anacığım diyor yani şu saçlarımın diyor kılları adedince başım olsa hepsi bir bir gitse yani yine de ben bu davada vazgeçmem deyince annesi artık gerçeğe ne yapıyor? Anlıyor. Anlıyor. İlk cumayı Musab kıldırıyor Medine'de. İnsanlara İslam'ı Musab öğretiyor. Ve öldüğünde Musab'ın üzerinde Başını çekiyorlar, ayakları açıkta kalıyor. Ayağını örtüyorlar, başı ne yapıyor? Açıkta kalıyor. Bakın zengin birisi ama her şeyini Allah'a feda edip de İslam'ı ne yapabilen? Seçebilen birisi. Yani onlardan artık ne yap? Güzellikle ayrıl ve onların eziyetlerine de, sözlerine de, hakaretlerine de, her türlü iftiralarına da ne yap? Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok çile çekmiş birisi ve kendisine çok ağır sözler söylenmiş, çok ağır iftiralar edilmiş ve birçok e, müşkülatlar açılmış ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara cevap vermemiştir. Cevap vermemesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zayıflığından değildir güçsüzlüğünden değildi. Haddini bildiğinden kardeşim. Eğer seviyesiz bir insana uyarsanız sizi kendi hizasına indirir ve orada sizi ne yapar? Boğar bitirir. Çünkü orada çok tecrübelidir. Ama seviyeli insan asla seviyesizden aynı seviyeye ne yapmayacak inmeyecektir. Allah kendisinden razı olsun İmam-ı Şafii ne zaman diyor, ilim ehliyle münazara ettim, hepsini yendim diyor. Ne zaman bir cahille diyor, münakaşeye girsem hepsinde yenildim diyor. Yani hiçbir tanesinde ne yapamadım. Çünkü cahil hiçbir zaman alim olmadı ki alimin kıymetini ne yapmaz bilmez. Onun için sabır her zaman nedir Müslümanın şiarı olacak. Cevap vermiyorsa Müslüman birilerinin yaptığı yanlışlıklara, aşırılıklarına o hat bilmezliklerine o zayıflığından acizliğinden değil onlar gibi olmadığındandır. Evet. Ve bu nurlu yolda e, bu yol öyle bir yoldur ki kardeşimiz yeni Medine'den geldi. Geldiğinde latife yaptıkken. Bu nurlu yol pisi ve temizi yapar? Fisi atar, özünü yapar? Bırakır. Onun için Allah hepimize hayır versin. Birbirimizi hakta hayırda, irşat eden samimlulardan eylesin. Bu nurlu yola, ayak uyduramayan kaybolur kardeşler. Bir namazı düşünün günde beş vakit girdiğinde insanı ne yapıyor? Tertemiz yapıyor. Bir haç anadan doğduğu gibi yapıyor. Eğer bunları insana arındıramıyorsa hiçbir şey ne yapmaz? aradırmasın. O yalancı, zevk ve refah sahiplerini bana bırak, onlara biraz mühlet ver. Yani Allah Azze ve Celle burada Resulüne ve davetçilere sen onları bana bırak. Ben onların hakkından gelirim. Sen yorumma, merak etme. Onları sadece bana bırak ve acele etme. Onlara çok değil, biraz mühlet ver. Ben onların tam olarak haklarından gelmeye ve cezalarını vermeye de yeterim. Biliyorsunuz Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çok komplolar düzenlediler. Her türlü hakareti yaptılar. Her türlü sözü söylediler. Ama hepsi onların ne yaptı? Kendi başlarına geçti. Hiçbiri de ne yapmadı? Başarılı olamadı. İşte Allah Azze ve Celle sen davetini yap, onları bana bırak diyor. Ama bu yolda Davetçi olan insanın başına her şey gelir kardeşlerim. En başta iftira. Bundan sonra Yüce Allah Azze ve Celle müşriklere ahirette hazırlamış olduğu azabı anlatarak devam ediyor. Bizim yanımızda bukağalar var. Cehennem var. Boğaza duran bir yiyecek, elem verici bir azap var. Evet. Allah bizleri bu duruma düşmekten Peki buyursun. Sırat köprüsünden geçerken orada birçok ne var? Bukalar var. Günahı nispetinde veya insanın inancı nispetinde onlar insanı ne yapacak oradan? Yakalayacak ve cehennemin derinliklerine doğru çekecek. Onlar o hararetten diyor ayetleri okuduğumuzda hiç bir su yok mu? Bir şey içelim. Onlara irin içirilecek. Bu onların hararetini ve şeyini daha çok ne yapacak? Artıracak diyor. Ve azapları bunların böyle ne yapacak? Devam edecek. Bunlar kim? İnkarcılar. Direnenler. Birliği, düzeni, beraberliği, Allah'a inancı bozan her kim olursa. Bakın, o gün yer ve dağlar sarsılacak. Dağlar erimiş bir kum yığınına dönecek. Doğrusu, biz size şahitlik edecek bir elçi gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Bugün insanlara bakın, işi, gücü bırakırlar. Dünyanın en yüksek yeri neresi? Everest tepesi. Ta oraya çıkacak. Ne var lan? Altını veriyorlar sana oraya çıkacaksın diye bir bayrak dikeceksin. Oraya kadar ne yapıyor? Şimdi burada anlatmak istediğim şu, o senin gördüğün dünyanın en yüksek dağı veya tepesi diyorlar ya, parça parça olacak. Bir kum yığının haline gelecek. Buna inanmıyorlar değil mi? Ama bu bir gün ne yapacak? Olacak. Bugün bakın, azmış kafirlere Allah'ın verdiği bela ve musibetlere bakın. Azapla alakalı bu tefsirlerden biraz alışın. O mesellere gireceğim. Adem aleyhisselamdan sonra Nuh aleyhisselam yani birçok Helak olan kavimlerin başlarına gelen azap. Allah hiçbirini ordu göndermiyor. Ya bir fırtına, ya bir ses, ya bir deprem. Yağmur. Bugün yeryüzüne bakın kardeşlerim. Allah'ın dinine en şerit olan insanların bugün başlarına neler geliyor görüyor musunuz? Birden bir yağmur yağıyor. Bir bakın altı tane ölü diyor. Şu kadar kayıp. Veyahut öyle bir fırtına oldu ki diyor bakın Londra. Güneşin batmadığı ülke diyorlar ve Müslümanlara karşı en şiddet olan insanlardan birisi. Güneşi görmüyor adamlar. Hiç dikkat ediyor musun? Güneşi görmüyor. Allah onlara bir ordu mu gönderiyor? Bir fırtına onlara ne yapıyor? Yetiyor. Ama buna rağmen kafirlerin hiçbir zaman imanı ne yapmıyor? Bu ancak Müslümanlara kar ediyor. Kafirlerin ancak afıdırır ancak küfrünü artırıyor kardeşlerim. Evet. Vallahi Azze ve Celle devam eden ayette Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık. Şimdi ayette ne diyor? Sen onları bana bırak. Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam Firavun'a gitti mi? Firavun rastgele birisi değil. Çok zalim ve despot birisi. Buna rağmen onlara elçi gidiyor mu? Gidiyor. Gönderilen elçinin onlara davetinden sonra Firavun isyan ettiğinde Allah onun belasını ne yapıyor? Suyu kaldırıyor, inananlar geçiyor, öbürlerin üzerine ne yapıyor? İntri veriyor. Yani sen, inkarcılar Allah Azze ve Celle ne yap? Bana bırak, onlarla mücadele etme. Sen davetine ne yap? Devam et diyor. Peki inkar ederseniz, çocukları ihtiyarlatacak o günden kendinizi nasıl kurtaracaksınız? Kıyametten bahsediyor Allah Azze ve Celle. O günün dehşetinden gök yarılır, İşte bu bir öğüttür. Yani dileyen artık Rabbine ne yapar? Yok tutar. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Surenin bu noktasına kadar şöyle toparlayacak olursak, Önce bir şahsi bir Allah Azze ve Celle'nin bir neyi var? Güzel bir uslupla kalk. Namaz kıl. Nafile namaz kıl. Rabbini zikret. Kur'an'ı oku. Ağır ağır oku. Tertil üzerine oku. Bununla güçlen. Sonra sana itiraz edenleri bana bırak. Onlardan safını al. Hayır. Ve onlara güzel muamele yap. Akabinde inkarcıların başına geleceğini ve inkar edenlerin ne duruma düşeceğini Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bildiriyor. Bu da bizim için nedir? Bir güçtür. Çünkü o kadar çok kafir, o kadar çok eziyet eden insanlar var ki, mesela kardeşlerimizden bir tanesi geçen bir soru sordu. Ben de dersi bekle cevabı dersin içinde alırsın dedim. Düşünün bugün yeryüzünde birçok yerde kıyım var, tecavüz var, öldürülme var. Kadınlar tecavüze oluyor, çocuklar öldürülüyor. Bunların günahı ne diyor? Allah ne diyor? Azze ve Celle bekleyin diyor. Bekleyin. Onların cezasını ne yapacağım? Ben vereceğim. Sen sana düşeni yap önce. Sana düşen kendine bir güç toplama. Kendine bile bir iman bir insanın yetmiyorsa bir başkasına ne yapamaz? Yardım edemez. Önce kendi ruhunu ne yapacaksın? Bir güçlendireceksin. Hem farzına hem de nafilene ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Bunu yaptığında bu soru senden çıkmaz. Ne yapacağını bilirsin artık. Güçlendiğin zaman artık bu soru senden ne yapmaz? Gelmez. Evet. Ve son ayetlerde dikkat ederseniz tekrar Allah Azze ve Celle kıyametin o dehşetli kopacağı güne işaret ediyor. Ve devam ediyor. Surenin tek ve uzun bir ayetten oluşan son bölümü Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azından yarısında ve üçte birinde kalktığını seninle beraber bulunanlardan bir toplumda böyle yaptığını biliyor. Rabbin senin ve arkadaşlarını görüyor. Gece ve gündüzü Allah takdir eder. Buna göre birinden alır öbürünü ekler. O sizin onu sayamayacağınızı bildi ve sizi affetti. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Selam, gece namazından bahsederken yatmadan önce de kılabilirsiniz. Yatıp kalktıktan sonra da ne yapabilirsiniz? Kılabilirsiniz diyor. Yani gece namazı yatmadan da kılınır. Yatıp kalkıp da ne yapılır? Kılınır. Burada serbestlikten bahsediyor. Ve Ayşe annemize Allah Resulü gece namazı ne zaman kılardı diye sorduğunda sahabeler ne diyor? Gecenin her vaktinde bunu yapmıştır? Kılmıştır diyor. Burada da Allah Azze ve Celle senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını ve seninle yapan topluluğu ne yapıyor? Biliyor. Burada Rabbimiz bize aynı zamanda da gece namazında ne yapıyor? teşvik ediyor. İster şimdi kılabilirsiniz. İster gecenin yarısı. ister gecenin üçte birinde bunu yaptığınızda Rabbiniz sizin bu ibadetlerinizi ne yapar? Bilir. Aleyhissalatü vesselam kardeşlerim şunu diyor. E, az da olsa devamlı yapmış olduğunuz ibadetleri Allah ne yapar? Allah sürekli yapanlardan eylesin. O bir ve beşinci ayetler son ayet neşif o mi ya? Murteliliğe kullanılabilir mi? Evet. Farklı isim olmadığına dair. Giren, ee, farz olsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diliyle bunun farziyetini ne yapar? Söyle. söyle? Günde beş vakit namazın farz olduğu Hı. hadislerle Hı. nedir? Hı. Sabittir. Ama gece namazıysa nafiledir. Yani gece beş vakit namazın farziyeti ayetten sabit değildir ayette namazı dostları kılın zekatı verin diyor. Hangi vakit? Bunlar hep hadislerle. Kaç zekat? Hadislerle. Onlar beş vakti de ayetle Aslında mealciler üç vakit kılar. İşte üç vakit de, kılarlar. Bunlar odası. biraz daha az sapmış olduğu için evet. beşi kabul edip altıncıyı da buradan ekliyorlar. Evet. Yani bir dayanakları yok yani. Evet. Evet. Muhtezile aynı yumurtlayan diyen tavuğa benzer. Tavuk yumurtayı yumurtlar o yumurta başka bir şeye folluk konur. Bir gurkay tavuk yatırılır. Ondan civci çıkar. Birbirlerini asla tanımazlar. Yani o değişik yoldan, o değişik. Yani mutezileye ele aldığınızda ya şu mutezile dedin mi? Şuradaki mutezileyle bunun ikisi eşit değildir. Yani. Çok farklıdır. Hatta bazen anlayamazsın. Bir bakarsın bizden dem vurmaya başlarlar yazıları. Öbürü de aynıdır. O da tam zıttına gelmeye başlar. Bizden dem vuran da işine gelmediğinde başlar bizden sürüşmeye. Yani çok değişiktir bunlar. Kendi hocalarını bile tanımazlar. Allah onlardan uzaklaşsın. <Gülüyor> Beyhakim'in Şuab-ül İman'da gelen rivayette Hz. Ömer'in bana ölümün geleceği haller içinde Allah yolunda cihattan sonra en sevgili hal ben bir dağın iki bölüntü arasında Allah'ın lütfundan bir şey aradığım sırada ölümün bana gelmesidir buyurmuştur. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim son ayette kulların gece ibadeti yapmaları tavsiye ediliyor ve buradan kolayına geldiği gibi insanların e, kıraat etmeleri ve mallarından da Allah yoluna sarf etmeleri yani zekatın dışında da biliyorsunuz sadaka ve infak diye nedir? Bir olay vardır. Ve kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında çok daha büyük ve daha güzel olarak ne yapacak? Beslenmiş, semizlenmiş bir boğa gibi, koç gibi ne yapacak? insanlar bulacak. Allah hepimize bağışlasın. Kuşkusuz Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Allah hepimize mağfiret etsin. Hallerimizi düzeltsin. Bizleri uyuşukluktan, ihlatsızlıktan, samiyetsizlikten kurtarsın. Rabbim Subhanahu ve Teala bu sureyi okuyup öğrendikten sonra infak eden, güzel amel işleyenlerden eylesin. Allah bizleri affetsin, sevdiği insanların sevgisini versin. Bizlere iman ve hayırlı amel nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en illa ente estağfuruke ma'tubu leke elhamdülillahi